Sevgili izleyenlerimiz, hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Bir Söz Hakkı programımızda Efendimizle birlikteyiz. İnşallah sizden gelen soru ve sorunları Efendimiz'e yönelteceğiz. Evvela alemden Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Sözün başında, sözün sonunda, bütün isimlerinde, sıfatlarında, fiillerinde hamd edilmeye layık olan alemden Rabbidir. Selatü selam Allah'ın Nebisinin Resulü'nün üzerine olsun. Resulullah Efendimiz'in Ehli Beyti'nin ve Eshabı'nın üzerine olsun. üzerine olsun. Ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim öncelikle hoş gelmişsiniz. Nasıl efendim? Hamdolsun. Nasılsınız? Hamdolsun efendim. Efendim aydan kılıç. Selam, iyi akşamlar. Hocamıza sorum olacaktı. Kibir ve üstün görme huyu insanda kalıcı mıdır? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ya Rabbi'l alemin. Es-salatu ve selamu aleyke ya seyyidil evveliyni vel akibin. Ve ila cemil enbiyeyi vel mürselin. Ve ila cemil enbiyeyi velhamdülillahi ve Rabbi'l alemin. <gülüyor> Kibir ve üstün görme insanda kalıcı mıdır? Kesinlikle kalıcı değildir. Zaten nefsin terbiyesi demek kibri, Kendini üstün görmeyi, büyüklenmeyi, hasedi, rüyayı, gösteriş yapmayı, gönülden, nefisten temizlemek demektir. Temizlenince kendini üstün görmez. İnsanın neyi var ki kendini üstün görsün? Neyle kendini üstün görüyor? Bunun bir sebebi vardır. Kendini tanımadığı için, Rabbini tanımadığı için insan kendini üstün görür. <gülüyor> eğer kendini tanırsa, bütünüyle Rabbine ait olduğunu görürse, anlarsa, bütünüyle Rabbine muhtaç olduğunu görürse kibirlenir mi? Kibirlenmez. Eğer nimeti kendinden görürse, kendini kendinden görürse kibirlenir. Ama Allah'a ait görürse ne yapar? Şükreder, hamd eder. <gülüyor> Rabbini tesbih eder. Dolayısıyla o herhangi bir şekilde kibirlenmek olmaz, kendini üstün görmek olmaz, büyüklenmek olmaz. bununla beraber karşısındaki insanın da kendisinin sahip olduğu özelliklere sahip olduğunu bilir. Eğer zahiri olarak o ondan daha farklı bir nimete sahipse, bu durumda onu Allah'tan görmesi gerekir, kendinden değil. Kendinden görmezse kibirlenmez, kendini üstün görmez, ondan kurtulur. Ve bu kesinlikle İnsanı cehenneme sürükler, kibir, cehenneme gidenler mutlaka kibrinden dolayı gidiyor. Kendini beğendiğinden dolayı gidiyor. Böyle bir şeyden sakınmak gerekir, kurtulmak gerekir, nefsi temizlemek gerekir. Buna beraber kendimizi tanımaya çalışırken, Rabbimizi tanımaya, anlamaya çalışırken, hiçbir şeye sahip olmadığımızı kibirlenecek, hiçbir şeyimizin olmadığını anlamamız gerekir inşallah. Efendim Mersin'den bir izleyicimiz <gülüyor> Mürşidine aşık olmak Allah katında ne derece olmalı Ben bu aşkı anlayamadım Nefsani mi Rabbani mi Sizi seviyorum Tek bildiğim sizsiz olamıyorum Size kavuşmak istiyorum Sanırsam bu dünyada Sizden başkasına bu kadar muhabbetim yok Çocuklarım eşim Hatta anam babam da dahil Sizin sevginiz hep yukarıda Hocam Allah beni sizi üzenlerden eğlenmesin inşallah. Canım sana kurban olsun aşkım. Seven mutlaka <gülüyor> sevmeyi seviyor. Sevilmeyi seviyor. Allah nasip ederse bundan sonra hafta içi her gün aşktan öteye yol yok. Sohbetleri vardır. Kardeşlerimiz bunu dinlerlerse inşallah sevmenin, sevilmenin ne olduğunu, neden olduğunu anlarlar. Biri müşküdünü severken mutlaka ölçü olarak sahabeyi ölçü alması gerekir. Sahabe Resulullah Efendimiz'i nasıl seviyorsa öyle sevmesi gerekir. Çünkü onunla beraber Allah'a geliyor. Onunla beraber Rabbini tanıyor. Onun üzerinde Rabbinin tecellisini görüp, tanıyıp seviyor. Seven Allah'tır, sevilen de Allah'tır. Dolayısıyla bütün varlıkta her ne varsa hepsi Rabbini seviyor. Allah seviyor, bununla beraber sevilmeyi seviyor. İman Allah'ı sevmektir, o Allah'ın hakidir. Bununla beraber sevilmeyi, hamd edilmeyi, övülmeyi seviyor. Kullar da birbiri üzerinden aslında birbirini severken de farkında olsa da olmasa da onun üzerindeki Allah'ın tecellisini seviyor. Bakışını seviyor, tebessüm etmesini seviyor, gönlündeki o güzelliğin açığa çıkmasını seviyor. Bakarken aslında gördüğü şey Allah'ın güzelliğinin onun üzerinde tecelli etmesidir. Eğer sadece böyle tecelli topraktan olan tarafına bakıp, öyle sevdiğini zannetse bile yanılıyor. Çünkü onunla beraber olunca, onu dinleyince, konuşunca, içindeki dışarı çıktığında, daha doğrusu, eğer o güzel değilse, ondan uzaklaşır. O sevgi kaybolur. Hatta tersine dönebilir, nefrete dönüşebilir. Ama eğer içindeki güzelse, güzellikse, bu durumda sevgisi artarak devam eder. Mesela sahabe Resulullah Efendimiz'i nasıl seviyordu? Bütün müminler Allah'a karşı sorumludur. Allah'ın emrine karşı sorumludur. Müminlere canlarını peygamberden önce tutmak yaraşmaz dedi. Yani canından çok sevmesi gerekir. Çok sevmesi gerekir ki onun hali ona aksetsin. Onun haliyle hallenmiş olsun, hallenebilsin. Önce asıl hali nedir? Allah'a iman, Resulullah Efendimiz'in hali Allah'a iman, Allah'a aşıklıktır. O da Resulullah Efendimiz'i sevince aslında onun Allah'ı sevmesini seviyor. Rabbinin isimlerinin onun üzerinde tecelli etmesini seviyor. Dolayısıyla aslında onu sevmemiş, onun üzerinde tecelli eden evet, Allah'ı sevmiştir. Allah'ın güzelliğini sevmiştir onun Allah'ı sevmesini, Allah'a aşıklığını sevmiştir. Mesela Uğut Savaşı'nda olması gerekir. <gülüyor> Hanım sahabelerden bir tanesi, hem eşini, hem çocuklarından bir tanesini, hem de babasını savaşa göndermiş. Tam böyle savaş kaybedilmiş gibi görünürken, bir de Resulullah Efendimiz şehit oldu diye bir haber yayılmış o anda. O Bayan sahabe diyor geldi, telaşla o şehit olanların arasında dolaşıyor, Bir sahabe zannetti ki yakınlarını arıyor. Diyor dediler işte eşiniz buradadır, diyor dönüp bakma diye bile aramaya devam ediyor. Diyor dedi ki çocuğun buradadır, ona da diyor dönüp bakma diye, diyor kardeşim buradadır ona da dönüp bakma diye. Diyor ona dediler ki neyi arıyorsun sen? Diyor dedi ben Resulullah Efendimiz'i arıyorum. Resulullah şehit olmamış, buradadır, diyor onu görünce dedi ki, her şey ona feda olsun, ona bir şey olmasın, gerisi önemli değil. Hem eşini kaybetmiş, hem çocuğunu kaybetmiş, hem babasını kaybetmiş. Böyle bir sevgi anlaşılmaz, beşeri bir sevgiyle bu anlaşılmaz. Neyle anlaşılır? Allah'a aşıklıkla anlaşılır ancak. Sahabe Resulullah Efendimiz'i böyle seviyordu. Dolayısıyla bu sevgi doğru bir sevgiymiş. Ama bu sevgi Allah'a gider. Bunu böyle anlamak gerekir. Beşeri gibi görünen bir sevgi olsa da aslında doğru bakıldığında anlaşılır. Anlaşılır. Dolayısıyla istese de istemese de sanki karışmış gibi zannetse de aslında öyle değildir. Aslında sevdiği Allah'ın Tecerisinin sevgisidir. Buna beraber onun Allah'ı sevmesini seviyoruz. Evet kardeşlerimiz bunu böyle anlasın. Böyle herhangi bir sorun, sıkıntı yoktur. Olmaz inşallah. Böyle devam edeceğiz. Elbette ki bizi sevenleri biz de seviyoruz. Neden seviyoruz? Biz de onların Allah'ı sevmesini seviyoruz. Bu sevgi bizi pişirir, olgunlaştırır. Mutlaka Allah'ın bir muradı vardır. Üzerimizde bir muradı vardır. Bir şeyleri anlayalım diye, tadalım diye, yaşayalım diyedir bu. Sevgi nefsi bertaraf eder, temizler, tezkiye eder. Aşk yakıyor insanı. Onu o aşk harine, muhabbet harına getirir. Bu yaşanmadan, tadılmadan da anlaşılmaz. Yaşayanlar, tadanlar bunu bilir. Herhalde en iyi bilenlerden biri de biz. Evet. Efendim bir izleyicimiz selamun aleyküm efendim. Aleykümselam. Biz nasıl davranırsak her an kendimizi Allah'ın huzurunda ve sizinle rabıta halinde oluruz. Sizdeki aşka aşığım, selam ve sevgiyle. Evet. Kardeşim söylemiş zaten. Aşkla ilgili bir meseledir. Aşka aşık olmakla ilgili bir meseledir bu. Eğer daima Allah'ın huzurunda olduğumuzu tatmak istiyorsak, bizimle beraber olmak istiyorsa olması gereken şey nedir? Gene aşıktır. Seven sevdiğini unutmaz. Seven sevdiğiyle beraberdir. Gönlü ber beraberdir. İstese de istemese de bu böyledir. Hatta o başka bir yerde olsa bile kendini orada hisseder. Orada olduğunu tadar. Onunla beraberdir. Bu durumda biri Allah'ı sevince, aşık olunca Allah'ın huzurundan istese de ayrılmaz, ayrılamaz. Aynı şey rabuta içinde geçerlidir. Gene sevdiğinde unutmaz, unutamaz, hep beraberdir. Onun için buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam, kişi sevdiğiyle beraberdir. Bununla beraber Nasıl sevdiğiyle burada beraberse ebediyen de beraber olur. Allah onları beraber eder. Ayırmaz. Evet. Ben başka bir izleyicimiz her zikirde Allah diye bağırdığımda o gece rüyamda sesini yükseltme diye ilfaz alıyorum. Bunun hikmeti nedir? Bunun hikmeti Allah uyarıyor. Sesini yükseltme diyor. Diyorsa bu durumda bize de düşen sesimizi yükseltmeden Allah demektir. Eğer sesimizi yükseltiyorsak mutlaka birileri rahatsız olabilir. Ya da birileri o bizim Allah değişimizden dolayı o manevi olarak e, hali bozuluyor. Allah böyle yapma, kullarımı meşgul etme demektir. Bu durumda o halimize dikkat etmemiz gerekir. E, onun dengede olması gerekir. İnşallah öyle yapacağız. Efendim Konya'dan Kamile üçler kendilerine yaşadıklarında bakmak için bir evladına mal mülk veren anne ve babanın kendilerine hiç mal vermediği evlatlarının onlara bakma gibi bir sorumluluğu olur. Evet. Elbette ki olur. Asla kendimize böyle fetva çıkarmıyoruz. Ana baba mari hangi evladına bırakırsa bıraksın ötekileri ona bakmakla sorumlu olmaya devam eder, yükümlü olmaya devam eder. Bununla beraber Allah'ın rızasını, ebedi hayatını, cenneti kazanma imkanidir bu. Onlar doğru yapmamıştır, yanlış yapmıştır. Ana babanın evlatlarından bir kısmını amariye bırakma gibi bir hakları yoktur. Çünkü Allah miras taksimini yapmıştır. Allah'ın emrine, taksimatına uymak gerekiyor, itaat etmek gerekiyor. Yoksa Rabbimizi ciddiye almamış, bunun hesabını ahirette çok şiddetli şekilde çekeriz. Çünkü adaletle muamele etmemişiz. Ama diyelim ki mari bıraktığı evlatları ona bakmıyor, öteki bakmaktan, bakım, bakma yükümlülüğünden kurtuluyor mu? Kurtulmuyor. Ne demesi gerekir o kendisine mal bırakmayan evladın bu benim ebedi hayatım için bir imkandır. Öyle buyurmuştu Resulullah Efendimiz. Anası, babası veya her ikisi yanında yaşlandığında onlara hizmet edip cenneti kazanamayanlara yazıklar olsun buyurdu. Bu durumda bize düşen cenneti kazanmaktır. Rabbimizin rızasını onlarla beraber kazanmaktır. Mal bırakmış olmasın. Emekleri üzerimizde var mıdır? Evet. Onlara teşekkür borcumuz var mıdır? Evet. Varsın o da öyle olsun. O yanlış ora ait olsun. Biz güzel yapalım, doğru yapalım, her türlü hizmetimizi yapalım. Evlatlığımızı gösterip Allah'ın rızasını, sevgisini, bununla beraber cenneti, onunla beraber kazanalım. Evet. Efendim Diyarbakır'dan bir izleyicimiz. Selamun Aleyküm Hocam. Ben mezarlığa çoktandır gitmiyorum. Oradaki ölüler ve yakınlarımız ahirette bize neden gelmediğimizi sorarlar mı? Ve de mezarlığa gitmemizin gitmemiz şart mı? Mezarlığa gitmemiz şart değildir elbette ki. Mezarlığa gitmek ölümü hatırlamak içindir. Gideceğimiz yeri hatırlamamız içindir. Ne buydu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Mezarlık ziyaretleri bize ahireti hatırlatır. Bununla beraber o dünya sevgisini öldürür. Dünyaya bağlılıktan bizi kurtarır. Neden? Çünkü gideceğimizi biliyoruz. Kimi ziyaret etmişsek, onun da bizim gibi bir hayat yaşadığını, sonra bu hayatı tamamlayıp gittiğini anlarız. Dünyaya ait olan bağlılığımız evet, gevşer, sevgimiz azalır, ahirete bağlanmış olur ahireti dünyadan daha çok sevmiş oluruz ki ahirete iman da böyle olur. Ahirete iman için mezarlıkları ziyaret etmemiz, kabirleri ziyaret etmemiz doğru ve güzeldir. Ama ziyaret etmediğimizde hiç kimse bize neden beni ziyaret etmeden diye sormaz. Böyle bir hakkı da yoktur. Zaten böyle bir şey olmaz. Evet. Efendim Mersin'den bir izleyicimiz Mersin'den bir izleyicimiz Efendim sevgili hocam siz bize Allah'ı sevdirmeye çalışırken öyle güzel bir tavır ve duruşunuz var ki istemeden size aşık oldum galiba Allah affetsin beni bu durumda ne yapmam gerekiyor? Biraz önce söylediğim gibi yapmamız gereken şey bakışımızı düzeltmemizdir sorun bakıştadır Allah'ı sevdiğimizde sevdiğimizi Allah için sevmemiz gerekir. Bu arada Allah için severken Allah'ı bize anlattığı için, tanıttığı için sevdirdiği için elbette ki seviyoruz. Bu sevgimiz Allah'a gider. Sonra nefsin oraya e, dahil olduğunu düşünürüz. Aslında öyle bir şey yoktur. Ama e, o karışıklık olduğunda evet, ne yapmamız gerekir? beni Rabbime götüren deyip bakmak gerekir. Bakışımızı böyle düzelt, düzelttiğimizde herhangi bir sorun olmaz. Sonra o zahir zannettiğimizde aynı şekilde o da e, gerçek muhabbete dönüşür. Mecazi o sevginin, muhabbetin, aşkın hakikate dönüşmesi söz konusudur. Allah bir şeyleri bize yaşatıyorsa acaba Allah'ın muradı nedir deyip bakmak gerekir. Eğer bunu tatmaz, yaşamazsak bir şeyleri anlamamız eksik kalır diye Allah tatlıyor. Bize azap olsun diye değil. Severken, aşık olurken bunu böyle anlamak gerekir. Rabbim benden bir şeyi tatmamı, anlamamı, öğrenmemi istiyor. Bir ayet gibi okumak gerekir. Onun için söylüyoruz. Zaten bu dünyada Aşktan başka bir şey yok. Aşktan, aşıktan, marşuktan başka bir şey yoktur. Allah seviyor, sevilmeyi seviyor. Kul da öyledir. Onun yer yüzündeki halifesi olarak seviyor ve sevilmeyi seviyor. Sevmeyi seviyor. Başka da bir şey yok. Bir şeyi sevmeyi seviyor, birini sevmeyi seviyor. Bununla beraber sevilmeyi seviyor. Sevgimizi doğru ayarladığımızda herhangi bir sorun olmaz, herhangi bir sıkıntı olmaz. Bunu sorun sıkıntı yapmak da doğru değildir. Böyle bakmak doğru değildir. Onun için rahat olmak gerekir. Allah onu düzeltir. Niyet hayır olunca, Allah için yola çıkınca o mutlaka bizi eğitir, bizi büyütür. Bizi bize bırakmaz, bizi nefsimize bırakmaz. Evet, gönlümüz rahat olsun inşallah. Böyle yürüyüp hep beraber kazanacağız inşallah. Efendim Mersin'den Nilay. Efendim şu an gözyaşları içerisindeyim. Yeni bir program hazırlamışsınız. Bayan kardeşlerimizin sunduğu Aşkın Tarifi adlı program. Öyle içim yandı ki efendim biz böyle imkanlara sahip değiliz. Bayan kardeşlerimizin birlik, beraberlik içinde olduklarını duyduğumda çok sevindim, çok mutlu oldum. Allah daim etsin inşallah. Ama bir o kadar da içim sızladı efendim. Rabbime yalvarıyorum ki bizlere bizlere de nasip etsin. Biz yaşadığımız şehir şehirden dolayı sizlerden uzaktayız. Keşke orada olabilseydik de biz de dergahımıza gelip gidebilseydik. Biz de bayan kardeşlerimizle birlikte zikir edebilseydik. Sohbet edebilseydik. Kalbimiz sizlerle efendim inşallah. Bir gün bize de nasip olur. Dua edin bizim için ellerinizden öpüyorum. Allah razı olsun. İnşallah bir gün nasip olur. Hep beraber. Hem program çekerler, beraber Allah'ı zikrederler. Bayan kardeşlerimize neden böyle bir program yaptırdık? Dışarıdaki kardeşlerimiz kardeşleriyle tanışsın diye, gönül bağı olsun diye, onların halini görüp seyredip yolculuğun aslında nasıl yapıldığını anlasınlar diye. Birliğin, beraberliğin, kardeşliğin nasıl olduğunu anlasınlar diye. Dervişliğin nasıl olduğunu anlasınlar diye. Her birinin farklı bir hali vardır. Kardeşlerimizi böyle konuk ediyorlar zaten. Seyredenler görür ki, hemen hepsi başka bir alemden konuşuyor. O aşk aleminde, muhabbet aleminden konuşuyor. Bu da dışarıdaki gelemeyen kardeşlerimizin hakkıdır diye düşündük. Öyle kardeşlerimiz yaptılar. İnşallah böyle hem samimi olurlar. Bununla beraber arayıp telefonlarını alabilirler kardeşlerimizin. Onlarla görüşebilirler, sohbet edebilirler, dertleşebilirler. İnşallah böyle hep beraber bir ve beraber oluruz. Hem bu dünyada hem akilette beraber oluruz inşallah. Efendim Mersin'den bir izleyicimiz de seni çok seviyorum gönlümün sultanı demiş efendim. Allah razı olsun. Her şey zaten sevgide muhabbete bitiyor. Söyledim. Evet. Aştan öteye yol yok. Aştan başka yol yok. Sevmekten başka bir şey yok. Elbette ki bizi sevenleri seviyoruz. Bizi seveni sevmemek sevgiye ihanet olur. Kainlik olur yani. Onun için cehenneme gidenler Allah'ın sevgisine ihanet etmiş diyoruz. Cennete gidenler de cennet Allah'ın kuruna olan sevgisinin tecellisidir. Cehennem de Allah'ın kuruna olan sevgisinin sevgisine ihanet edildiği için bu ihanetin karşılığıdır, ateşidir. Evet kardeşlerimiz bunu böyle bilmeleri gerekir. Onları seviyoruz. Allah için seviyoruz. Bu sevgi baki bir sevgidir. Allah ile olunca. İnşallah hem dünyada hem ahirette bizi beraber eder bu sevgi, bu muhabbet inşallah. Efendim Fethiye'den Hüseyin Nuri Çilenger bir insan varlığını nasıl terk eder diye sormuş efendim. Bir insan varlığını nasıl terk eder? hakikati anlayınca, kendi hakikatının, varlığının Allah'a ait olduğunu evet, bilip, anlayıp, bunu kavrayınca, bunu tadınca, kendisi, eğer kendisine ait değildi, Allah zatıyla, sıfatıyla tecelli edip yaratmışsa, bununla beraber Allah ile diriyse, Allah ile varlıkta duruyorsa, bu bütün varlığının Allah'a ait olduğunu anladığında, kavradığında, bunu tattığında varlığını terk etmiş olur. Ama hayali, vehmi olan varlığını terk etmiştir. Hakiki varlık Allah'a ait olduğu için bu sefer varlığını Allah ile tadıyor. Bunun tek bir yolu, tek bir sebebi var. O da Allah'a aşık olmaktır. Aşk olmaktır. Aşık olunca, aşk olunca varlığını hayali, vehmi varlığını terk etmiş, baki olan varlığının sahibiyle beraber olmuştur. Kendisiyle onunla beraber, beraber oluyor. O zaman, vehmi, hayali varlığından kurtulmuş olur. Hakiki varlığına da kavuşmuş olur. Evet. Diyarbakır'dan Rona'yı İslamoğlu, Selam aleyküm efendim. Aleyküm. <gülüyor> Geçen gün televizyonda bir hoca tesettürden bahsetti. Kadınların nasıl tesettürlü olmasından bahsetti. Eş bol bol atmamız gerekiyormuş ve tunik bile giymememiz gerektiğini söyledi. Tesettür hakkında Allah ne söylüyor, siz ne söylüyorsunuz? Evet. Tesettür hakkında Allah ne söylüyor, biz ne söylüyoruz? Bizim hiç Allah'ın söylediğinin dışında bir şey söylediğimiz görülmüş müydür? Görülmemiştir, görülmez. Allah neyi söylediyse biz de onu söylüyoruz. Allah örtünün dedi. Yok tünikmiş, yok bölmem, bol bolmuş, eşar bir atmakmış. Evet. Ee, yani böyle kendi kendine din üretmektir bu. Mesele örtülmüş olmaktır. Makul, güzel bir şekilde örtülmüş olmaktır. Eğer makul bir şekilde örtülmüşse o örtü evet Allah'a göre örtülmüş demektir. Allah'a göre bir örtü demektir. Böyle şeylerle meşgul olmak da doğru değildir. Din bu değildir. Eğer alimse, alim Allah'ı bilendir. Bana Rabbimi anlat. Biliyorsan bana onu anlat. Bilmiyorsan konuşma. Senin konuşmaya hakkın olmaz yani. Evet. Bana Rabbime varacak bir yol göster. Yolu anlat. Rabbimin'in benden ne istediğini anlat bana. Yok, tünükmüş, yok eşar bir bol bol bağlamakmış, yok böyle işte dövmeymiş, yok boyaymış. Böyle şeyler artık meşgul olmayalım. Rabbimiz bizden canımızı istiyor, canımızı. Allah cennet karşılığında müminlerden mallarını ve canlarını satın almıştır. Canımızı nasıl vereceğiz, verebileceğiz, onu anlat. Canımızı bize, malımızı bize verdirebilecek sevgiyi, aşkı, muhabbeti, imanı anlat. Abidiyeti anlat bizde. Evet. Biz izleyicimiz. Selamünaleyküm efendim. Aleykümselam. Allah'ın izniyle evlat bekliyoruz. Bir aylıktır. Oruç tutmamam gerektiği söylendi. Ben kendimi oruç tutacak güçte hissediyorum. Allah hamdolsun. Bu durumda ne yapmam gerekir? Selametle demiş. Eğer kendini oruç tutabilecek güçte hissediyorsa, oruç tutabilir. Bununla beraber bu soruyu doktora sormak daha doğru olur. Kendi halini anlatır, durumunu anlatır. O da onun durumuna bakar. Yani ana karındaki bebeğe oruç herhangi bir şekilde bir etki yapar mı, yapmaz mı ona bakar. Eğer bu güçte kendini görüyorsa büyük ihtimalle etki yapmaz. Rahatlıkla orucunu da tutabilir. Efendim İstanbul'dan Zehra dönme Selamünaleyküm. Aleyküm. Sohbetlerinizi izliyorum, feyiz alıyorum. Allah razı olsun. Sorum, sohbetlerinizi dinlerken not almamız doğru mudur? Kesinlikle doğrudur, hem de güzeldir. Not aldığında, sadece o kendi aldığı notuna baksa bile sohbetin birçok bölümlerini hatırlamış olur çünkü. Evet, onun için not almak doğrudur. İnsan her zaman her şeyi hatırlamaz. Ama lollarına baktığında birçok şeyi hatırlar. Evet, doğru ve güzeldi. Efendim, Antalya'dan Nergis, hocam yazın bayanların çıplak ayak sandalet giymesi uygun mu? Evet, uygundur. Herhangi bir sorun olmaz. Ee, bayanın dışarıda kalabileceği e, yerleri yüzüdür dir bir de ayağıdır. Evet. Ayağı da e, topuğa kadardır zaten bellidir. Onun için çıplak ayakla standart giymesi de herhangi bir sorun olmaz. Evet. Efendim İzmir'den bir izleyicimiz, biz sizden uzakta yetimiz efendim, öksüzüz, eksiyiz. Keşke yakınızda olsaydık, ellerinizden öpseydik, yüzünüze bakabilseydik. Sizi çok seviyoruz. Bize tartırdığınız bu feyiz, bu aşk, bu muhabbet tarif edilmez. İçimizi yakan bu ateş tarif edilmez. Bu dünyada mesafeler olsa dahi Rabbim, Rabbimden niyaz ediyorum. Bizi ahirette buluştursun. Bizi yakın eylesin. Beraber eylesin. Muhabbetinize, himmetinize muhtacız. Sizi çok seviyoruz inşallah. Siz de bizi seviyorsunuzdur efendim. Hürmetlerimizi sunuyoruz. O mübarek ellerinizden öpüyoruz. Allah razı olsun. Her şeyi söyledim. Aştan muhabbeten ibaret zaten. Bütün varlık böyledir. Seven, doğru sevdiği için kazanır. Kaybeden de doğru sevemediği, yanlış sevdiği için kaybeder. Allah bizi doğru sevenlerden eylesin inşallah. Amin. Allah bizi kendisi için sevenlerden eylesin inşallah. Amin. Elbette ki bizi seveni seviyoruz dedik zaten. Yoksa sevgiye, aşka ihanet olur. Allah bizi böyle şeylerden de muhafaza etsin inşallah. Sevgiye layık olan bizi sevendir. Bizi seven Allah'tır. Bununla beraber sevgiye layık olan Allah için sevendir. Bakarken bize Allah'ın güzelliğini görendir. O güzelliği sevendir. Böyle olunca bütün sevgiler Allah'a gider. Dolayısıyla o ok kurunda bütün halleri işleri ibadet olur, abdiyet olur. İnşallah bu sevgimiz hem dünyada hem ahirette bizi beraber eder. Efendim İzmir'den izleyicimiz Selamunaleyküm Efendim Allah rahmeti bereketi sizin ve bütün mümin kardeşlerimizin üzerine olsun. Sizden dağıtmak için ders kağıtları. Ders kağıtlarından istedim. Sağ olsun arkadaşlar gönderdiler. Sizden de izin almak istedim. İzin verirseniz ders kağıtlarını dağıtmak istiyorum. Bir karıncanın Hz İbrahim'e su taşımak gibi dualarım, gönlüm hep sizinle. Üzüntünüz üzüntüm, sıkıntınız sıkıntım, sevinciniz sevincimdir. İzmir'de yaşıyorum. Buralardan da eğer yapılması gereken bir şeyler varsa sözünüz emirdir. İki kızım, annem, gelinimi size tabiiz. Sizinle yürüyoruz. Sizinle görüyorum, sizinle bakıyorum. Her şey sizinle birlikte yapıyorum. Allah'a emanet olun. Yolunuz açık, zorunuz kolay olsun inşallah. Amin. Allah razı olsun. Zaten kardeşlerimiz derdi kağıdı göndermişler. Verirken derdi kağıdını zaten bir de e, Televizyonu izlemeye davet ediyoruz, anlatıyoruz, izah ediyoruz ki Oradan da Öğrenmesi gerekeni öğrensin, anlaması gerekeni anlasın. Vuslat yolculuğu nasıl yapılır? gönül halimizi nasıl tutmamız gerekir? Evet bunu da Öğrenirler, yola koyulurlar. Hep beraber yolu yürürüz inşallah. Zaten eğer birinin böyle bir derdi varsa, Allah ona ikram eder. Hem kendisi kazanıyor, kazandırdıkça kazanıyor. Bu da Allah'ın ayrı bir ikramı. İnşallah hep beraber yola böyle devam ediyoruz. Allah mübarek etsin diyoruz. Allah çalışmasının karşılığını ihsan eder, ikram eder inşallah. Allah razı olsun kardeşimiz. Efendim Diyarbakır'dan Mehmet Baran, alemlerin sultanına bütün alemlerden selam olsun sizi çok seviyoruz Sultanın sizi bize ikram eden Allah'a hamdolsun Allah razı olsun Biz de onları seviyoruz Allah razı olsun Efendim Şanlıurfa'dan Necdet Zencirci Selamun Aleyküm diğer TV ve çalışanları Aleykümselam. Aleykümselam Hocama selam Hocamı çok seviyorum sizin sizler Sizlerle olmasam da Gönlümde sizsiniz, kalbimdesiniz, aklımdasınız. Hocamı ve sizleri çok seviyorum. Siz de beni unutmayın, duanızda bana da yer verin. Hocamı çok seviyorum. Rabbim şahit olsun inşallah. Hayırlı Ramazanlar herkese. Diğer TV çalışanları sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Kardeşimize selam olsun. Bizi seveni sevmemek namertliktir. Onun için hep söylüyoruz. Mümin biraz delikanlı olmalıdır. Kendisini seveni sevmelidir. Buna beraber bilmesi gerekir ki eğer bir mümini seviyorsa o mümin de o kardeşleri de mutlaka onu sever. Müminler evet merttir çünkü namert olmaz. Evet. Efendim biz İzlenimiz. Selamun Aleyküm Hocam. Bundan iki sene önce eşimle mahkeme kararıyla ayrıldık. Lakin şu anda tekrar birleşeceğiz. İmam nikahımız düşmüş müdür? Boş ol demedim ve birlikte oluyoruz. Zinaya girer mi? Namaz da kılıyorum. Beraber olunca günah diye tövbe ediyorum. Amacım araya soğukluk girmesin ve birleşelim diye. Birleşelim diye. Onun da ihtiyaç duyup başkasını düşünmesin diye nefsimi nefsime uyuyorum. <gülüyor> Beni aydınlatır mısınız? Kendisi hakkını helal ediyor ve ben de ist istediğim diyor namazım heba mı oluyor? Buradan Allah'a emanet olun. Evet. Yolu gösterelim. Geçmiş geçmişte kalmıştır. Geriye dönüp bakmak doğru değildir. Şimdiye kadar yaptıklarınız, ister doğru ister yanlış olsun, nikah düşsün veya düşmesin. Yapmamız gereken şey, böyle ebedi hayatımızın hesabını yaparken, başkasının hesabını yapmamaktır. Madem ki bir daha bir araya gelmeyi düşünüyorsak, yapmamız gereken şey, hemen gidip bir nikah kıymaktır. İlk yapmamız gereken şey budur. Geçmişimizi de tövbe ediyoruz. Yani günah midir, değil midir, nikah düştü mü, düşmedi mi, bunun fetvasını aramaktansa yapmamız gereken şey hemen, bir an önce nikahımızı yıkayıp geriye kalan varsa bir yanlışımız ona tövbe etmektir, geriye dönüp bakmamaktır. Namazımız boşa gitmez. Namazı zaten kılıyoruz. Namaz bizi kötülüklerden alıkoymak içindir. Yanlışlardan alıkoymak içindir. Allah öyle buyurdu kelime kerimede. Namaz sizi her türlü aşırılıktan, haddini aşmaktan, Allah'ın koyduğu siniri açmaktan alıkoyar. Evet, namazımız inşallah bizi bundan alıkoyar. tevbe edelim, istiğfar edelim. E, nikahımızı da hemen kıyalım. Başkasının haberi olsun veya olmasın. Nasıl gerekiyorsa onu da öyle yapsınlar. Ama nikahı hemen kıyalım. Bu bu e, Vesuteden, şüpheden de, tereddütten de kurtulmuş olalım. Gönlümüz rahat olsun ki Rabbimize koşabilelim. Rabbimizin huzuruna çıktığımızda, namaza durduğumuzda yüzümüz ak olarak çıkalım. Tereddüt içinde çıkmayalım. Acaba deyelim. Evet İnşallah böyle yapacağız. İnşallah. Efendim Hollanda'dan Ruhat Yalçın. Selamun Aleyküm. Orcumu her zaman tutardım ama sigara kullandığımdan beri bir takım sorunlar yaşadım evliliğimle ilgili. Ondan sonra oruç tutamaz oldum. Çok sinirleniyorum, çocuğa bağırıyorum, öfkemi engelleyemiyorum. Orucumu tutam tutamıyorum. Nefsime çok yenik düşüyorum. Çok da çalışıyorum, işimi bırak işimi bırakamam. Ne yapabilirim bu konuda hocamız yardımcı olursa sevinirim. Evet. Daha önce orucunu tutmuşsa. Bu konuda onun deneyimi, yeteri kadar bir deneyimi, tecrübesi vardır. Yapılması gereken şey, Önce orucun fitresini vermektir. Sonra orucu tutmaya çalışmaktır. Her gün değil. Badın ki böyle zorlanıyor, oruç tuttuğunda eğer bir de etrafına sıkıntı veriyorsa, oruç tutmuş olmuyor zaten. Bir de üstüne günah işlenmiş olur. Ama arada bir tutsun. İki günde, üç günde, dört günde bir kendini bir kontrol etsin, tutsun. Görecek ki o tuttuğu gün, o e, muhabbet hali e, diğer günleri de beraberinde getirir. Ama tutarken sadece bugün tutayım desin. Bir gün olunca o sıkıntı olmaz. Sadece o gün için sabretme imkanı olur. Yani nefsi sorun sıkıntı çıkarınca sadece bugündür gündür dersin. İnşallah böyle yaptığında göreceğiz ki orucu tutmaya başlar. İnşallah bir sorun sıkıntı da olmaz. Buna beraber fitresini de vermesi gerekir. Evet. Efendim Sevgi isimli bir izleyicimiz, selamünaleyküm. Ben Aleyküm hiç de. bilmiyorum günah mı ediyorum, beni üzen insanların bu dünyada yok bu dünyada gözümün karşısında yansın, cezalansın, öfkem o, o zaman diner. Günah mı yapıyorum? Evet. Bu beşeri bir durumdur. Biri eğer bize zulmederse, sıkıntı verirse elimizde olmadan böyle o cezasını görsün isteriz. Ama bu nefisten kaynaklanıyor. Ama biraz daha böyle Allah ile baktığımızda görürüz ki, anlarız ki Allah bize neyi yaşatırsa yaşatsın, neyi yaşamamıza müsaade etmişse başkalarının evet, hangi yanlışına müsaade etmiş olursa olsun, o bizim için mutlaka hayırdır. Allah oradan bizi büyütüyor, bizi yetiştiriyor. Hadi cezasını çeksin istedik, o da cezasını gözümüzün önünde çekti. Biz burada bir şey kazanmayız. Ama o bizim için kazanma imkanı. Biz desek ki ya Rabbi senin için bu kulunu affettim deyip o gönlümüzdeki sıkıntıyı da atacak olsak bu durumda Allah'tan alacağımız cevap Kurum ben de seni affettim demesidir. Biz Allah'ın bizi affetmesini istemez miyiz? Sevmez miyiz? Evet. Yapmamız gereken şey budur. Bununla beraber eğer bu şekilde düşünüyorsak Orada herhangi bir sorumluluk olmaz. Kuldur, beşerdir. Nefis itibariyle öyle düşünür. Ama eğer bir de Allah'tan kendisinin affetmesini istiyorsa ne yapması gerekir? Onu yutup affettim diyebilmesi gerekir. Bunun için çaba gayreti sarf ettiğimizde büyürüz. Manevi olarak büyük oluruz. Allah'a yaklaşmış oluruz. Allah'ın bizi affetmesine vesile olmuş olur o. İnşallah böyle bu hali atatmaya çalışacağız. Bununla beraber bir beşer olarak da bir sorumluluk yoktur. Hakkının alınmasını istenmiştir. Kul isterse hakkını alır. Kısasa kısas olur bu. Ama Allah için affederse karşılığını Allah verir. Allah karşılığını verirken ne olarak veriyor? Af olarak, magfiret olarak gelir ona. Ona geri döner. Çünkü kul Allah'ın kullarına nasıl bir muamelede bulunursa öyle bir muameleyi hak eder. Affetmezse affedilmeyi hak etmiyor demektir. Hak etmedi demektir. Bir kul olarak, bir beşer olarak biz de Rabbimize karşı yanlış yapıyor muyuz? Eksik yapıyor muyuz? İnsanlara karşı yanlış, eksik yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Affedilmeyi istiyor muyuz? İstiyoruz. Eğer istiyorsak, affedilmeyi seviyorsak bizim de affetmeye çalışmamız gerekir. Bu çabayı gayreti sarf ettiğimizde inşallah Allah bunu ikram eder. Bu gönül halini, bu bakışı ikram eder inşallah. Efendim Balıkesir'den Hürriyet, Avcı, Kamçı Hocam bir sorum olacaktı. Allah hakkın ta kendisidir. Ayetini açıklar mısınız? Evet. Allah hakkın ta kendisidir. Allah'tan başka hak yoktur. Hak Allah'ın ismidir. Gerisi, geriye kalan bütün varlık hak ile vardır. Haktandır. Hak olmak başka bir şey, haktan olmak başka bir şeydir. Haktan demek Allah tecelli edip yaratmıştır. Varlığından tecelli edip yaratmıştır. İsimlerinden tecelli edip yaratmıştır. Evet. Hak Allah'tır. Allah'tan başka hak yoktur. Geriye kalan bütün varlık haktandır. Bununla beraber hiçbir zaman hak olmaz. Hak da değildir. Varlığı Allah'a bağlıdır. Allah'ın tecellisi bir an duracak olsa bütün varlık yok olur. Hak, hak haktır. Hak Hiçbir zaman yok olmaz. Ama haktan olan Allah dilediğinde dilediğini yok eder. Yok eder yeniden yaratır. Ya da başka türlü yaratır ya da başka bir şey yaratır. Evet. Efendim bakırdan Harun Esin. Selamünaleyküm <gülüyor> efendim. Ellerinden Selam. öpüyorum. Amcamın oğlunun sormak istediği sorusu var efendim. Ne bu dünyayı unutup öbür dünyaya çalış, ne öbür dünyayı unutup bu dünyaya çalış cümlesinin doğruluk anlamı ne kadar doğrudur? Evet. Bunu biraz tersten söylemek gerekir. Evet, ne demişler? Tabii bunu bu sözü bir de Resulullah Efendimize isnat ediyorlar. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalış, yarın ölecekmiş gibi ahirete çalış. Bu sözün ters versiyonu bu. Evet, Resulullah Efendimiz böyle buyurmamıştır. Nasıl buyurmuştur? Bu söz batıl bir sözdür. Bu söz vehimle, zanla, akılla söylenmiş bir sözdür. Sözün gerçeği nedir, nasıldır? Resulullah Efendimizin buyurduğu gibi. Dünyaya, dünyada kaldığın, kalacağın kadar çalış, ahirete de ebedi oluşu gibi çalış. Dünya ahiretin tarlasıdır. Dünyayı ahiretten bağımsız gördüğümüzde o bizimle Rabbimizin arasına girer. Ahiretin tanrısı olarak gördüğümüzde her halimiz ibadet olur. Dünya için ne yaparsak yapalım o ibadet olur. Dolayısıyla dünya ile ahireti birleştirip bir görmek gerekir. Dünya da Allah'ındır, ahiret de Allah'ındır. Burada da Allah'ın huzurundayız, orada da ahirette de Allah'ın huzurundayız. Hayatı Allah'ın huzurundaymış gibi yaşayacak olsak onun hesabını yaparsak dünya buna beraber ahiretimiz olmuş olur. Ahiretimizin tarlası olmuş olur. Evet. İkisini birleştirip dünyayı ahiretin tarlası olarak görmemiz gerekir. Bu da imanla mümkündür. Aşkla, muhabbetle mümkündür. Evet. Efendim Rize'den bir izleyicimiz selamünaleyküm. Namazda Fatiha'yı Arapça okurken Türkçesini de okumamız gerekir dediniz. Ben kalbimden mi okuyacağım yoksa kısık sesle mi? Evet. Biraz doğru anlamak gerekiyor. Anlatırken bazen böyle eksik anlatıyoruz. Tam anlaşılmıyor. Fatiha'yı okurken namazda gaye ne söylediğimizi bilmektir. Yani Elhamdülillahi Rebi'l Alemin dediğimizde övme ve övülme alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Bu manayı biliyorsak bu durumda gönlümüzde o mana dirilmiş oldu. Gönlümüzde tekrar etmiş oldu. Onu bir de ayrıca dilimizle Türkçesini söylemek, okumak gerekmiyor. Ne sesli ne sessiz. Mesele o anda o manayı anlamaktır. Ne söylediğimizi anlamaktır. Zaten Fatiha 7 ayettir. Her bir ayet için böyle yapmamız gerekir. Er-Rahman-ı Rahim. O Rahman ve Rahim'dir. Bu durumda benim Rabbim Rahman ve Rahim'dir. Rahmetiyle bana muamele eder. Rahmetiyle bana muamele edendir. Dediğimizde ne yaptık? Gönlümüzden söylemiş olduğu onu. <gülüyor> İnşallah böyle yapacağız. Yani bunu bir de ayrıca tekrar etmek gerekmiyor. Ne dilimizde ne kalbimizde. Zaten kalbimiz o düşündüğümüzde kalbimize gelmiş olur. Efendim, Ankara'dan Esra Çelik sizi çok seviyorum. İki ay önce size tabi oldum. Namazımızın miraç olması için ne yapmamız gerekir? Miraç olduğunu nasıl anlarız? Evet. Namazımız nasıl miraç olur? Bir düşüncenin, hayalın içinde Allah var ise o tefekkür olur. Tefekkür. Onun için Miraç, Resulullah Efendimiz'in arşa çıktığı, Allah'ın huzurunda durduğu yerdir. Biz de namaza durduğumuzda beni yaratan Rabbimin huzurundayım. Resulullah Efendimiz'in Miraç'ta durduğu yerdeyim. Hatta Resulullah Efendimiz orada, ben de onun arkasındayım. herhangi bir şey düşünmüyoruz. Beni yaratan Rabbimin huzurundayız diyoruz, diyoruz. Bunu nasıl hissederiz? Mirac olup olmadığını nasıl hissederiz? Elbette ki bir başlangıcı bir sonu vardır. Başlangıç itibariyle bunu böyle söylediğinde, bütün gönlüyle ben Rabbimin huzurundayım dediğinde eğer gönül itibariyle Rabbinin huzurunda olduğunu Rabbinin kendisine nazar ettiğini bir an olsun tatlıysa bir namaz boyunca o namaz miraz olmuştur. Bir an. Bu an ve derken yalnız sana abdoluyor ve yalnız seni istiyorum. Yalnız sana abdoluyoruz ve yalnız seni istiyoruz. Bu hitabı direkt Allah'a yapıyor. Bunu direkt Rabbine söylemesi gerekir. Bunu direkt Rabbine söylediğinde o ani tadar. Diyelim ki, bir sefer söyledi, söyleyemedi. Söyleyemediğini bildi. Bir daha söyleyecek. İyâkenâbdû ve yyâkenâstaîn Yalnız sana abd oluyor ve yalnız seni istiyorum ya Rabbi. Biz yalnız sana abd oluyoruz ve yalnız seni istiyoruz. Direkt muhataba söylemesi gerekir. Zaten bunu iki üç sefer tekrar ettiğinde evet, miracı tadar. İyâkenâbdû ve yyâkenâstaîn Yalnız sana abd oluyoruz, yalnız seni istian ediyoruz, seni istiyoruz. Abdolmak, sevmek demekti. Ne demek aynı zamanda? Yalnız seni seviyoruz. Ve yalnız seni istiyoruz. Senin sevgini istiyoruz. Seni senden istiyoruz. Yani biri, birine ben seni seviyorum dediğinde o muhatabı karşısında değilse bile onu tefekkür düşünmesi gerekir. Hayal etmesi gerekir. Bu durumda eğer düşündüğü hayal ettiyse tefekkür oldu Ve gönül itibariyle ruh o anda gerçekten huzurdadır. Arşta, Allah'ın huzurunda, miraçtadır. Mesele kendisinin de iradesini oraya taşımasıdır. Ruhuyla beraber orada durmasıdır. Bunu söylediğinde evet, bunun cevabını alır. Ya Rabbi seni seviyorum demiş. Yalnız sana oluyorum demiş. Allah da buna kurun, ben de seni seviyorum. Bunu nasıl tadacak? Gönlü bunu tadar. Evet, Rabbinin kendisine böyle söylediğini tadar. Evet, o zaman gönül hali farklı bir halaldır. Bunu tadar. Bunu tatması gerekir. Bir an tatsa yeterlidir. Evet Bunu tattığında o namaz Miraç olmuş. O namaz huzura çıkmış. Daha doğrusu o namaz bizi huzura çıkarmıştır. Eğer bir namaz boyunca bir an bile olsa bu miracı olmazsa Namaz miracı olmadı. Miracı olmayanın namazı olmaz. Namazı olmayanın miracı olmaz buyurdu. O namaz sadece bize yorgunluk vermiş oldu. Ve mutlaka bir an bile olmuş olsa bu hali tatmamız gerekir. Evet. Efendim, bir selamünaleyküm efendim. Bu soruyu sormaya yüzüm bile yok. Size sorun. Ben Allah'a bir söz verdim. Ve istemeyerek defalarca kez bozduğum. Şimdi çok pişmanım, çaresizim. Ne yapacağım bilmiyorum. Rüyama geliyorsunuz, gel diyorsunuz. Yüzüm yok diyorum. Fakat yine gülümseyerek kucak açıyorsunuz. Ben sizi kaybetmek istemiyorum. Allah için ne yapayım? Yardımcı olun bana. Allah razı olsun efendim. Evet. Ne demişti Mevlana? Gel. Ne olursa ol? Yine gel. Tevbe etmiş olsan, yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel. O farkı etmiyor. Yüz kere değil, bin kere de tövbeni bozmuş olsan yine gel. Gel, gelenler. Hiç bizden farklı bir tavır gördü mü? Bizden sevgiden başka, merhametten, rahmetten başka bir şey gördüler mi? Görmediler. Onun için ne diyoruz? Gel. Ne olursan ol, ne yapmış olursan ol yine gel. Yüz 100 sefer, bin sefer tevbe edip, tevbeni bozmuş olsan yine gel. Burası aşk yeri. Burası sevme yeri. Muhabbet yeri. Evet. Kardeşimize sadece gel diyoruz. Efendim izniniz olursa bir ara verebilir miyiz efendim? Tabii. Teşekkür ederim. Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.